Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Açık Radyo'dayız Hukuk Güvenliği programında Bugün Bahri abiden önce ben açayım dedim ee, hoş geldiniz Bahri Bey. <gülüyor> hoş bulduk. Bugün konuğumuz <gülüyor> evet, avukat doktor Ali Pekan. Evet, ceza Hukukçusu. çok sevdiğimiz <gülüyor> bir dostumuz, kardeşimiz. Hoş geldiniz Ali. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Aynen ustadır mı güzel. Eee takdiminiz ve içten selamlamanız için. E ne zamandır peşindeydik. Nihayet geldiniz. Hay <gülüyor> kısmet bugüneymiş diyelim. <gülüyor> evet. çok yoğunsunuz. Birden fazla okulda dersler var. Evet. E, ama tabii ee, Geniş bir alanda çalışmanız, çalışmalarınız var. Aslında kabahatler hukukuyla ilgili de dinleyicilerimizi aydınlatmak istediğimiz zaman... Olabilir, ...sizi <gülüyor> misafir etmek isteriz. Ama bugün sizi istinaf mahkemeleriyle ilgili olarak sohbet evet. yapmak üzere çağırdık. Evet şimdi Bayri ağabeya sözü bırakayım ben. ben Buyurun efendim. Bu istinaf şey, <gülüyor> <efendim. gülüyor> kanun yolunu... Ee... Ali Bey arkadaşımız anlatacaklar. İstinaf evet. e, bir anlamda e, bir derece mahkemesi. Evet. Hatta bazıları ilk olay mahkemesinin ilk derece mahkemesi der. E, bazıları işte yine e, şeye de e, ikinci derece mahkemesi istinafa derler ama evet. buna karşı çıkanlar var. Çünkü birincisi zaten derece değil. ilk olay mahkemesi. İkincisi e, derece mahkemesi diye bilinir. bir şeye benziyor. Zemin katma, birinci katma <gülüyor> tartışması evet, da benziyor. Öyle, bir öyle. Tartışması? Ama esası şu. Evet. <gülüyor> yani ilk e, davaya bakan mahkemelerin e, kararlarındaki ee, hukuki ve maddi eksiklikleri evet, hem düzeltmek ilişkin, için, evet, hem olaya uygulanan e, hukuka ilişkin, ilişkin mahkemelerin hata yapıp yapmadığını denetleyen e, kanun yollarından biri. Evet. Çünkü itiraz var. Bu itiraz aslında mahkemelerin bir olayla ilgili kurdukları hüküm öncesi ara kararları ile ilgili bir hata varsa kanunda gösterilen sebeplerle ona ilişkin itirazlar kanun yolu itiraz aslında soruşturma evresinde daha çok karşımıza çıkıyor savcılık işlemlerine karşı savcılık da da olabilir. tarafından yürütülen bölümde verilen koruma tedbirlerine ilişkin ama dediğiniz gibi ...koğuşturma aşamasındaki bazı mahkeme... ...ara kararlarının niteliğindeki ara bazı, kararlarına karşı... Yani. ara karar olması ...tabii açıkça gerekmez. gösterilen ara evet, kararlar... E, ...bu ayrı, yani şunu söylemek söz, ...ceza muhakememiz aslında dereceli bir muhakeme... Evet, ben, ...ben dereceyi kabul ediyorum... ...bence evet, evet. birinci derece, ikinci derece... ...üçüncü derece denebilir, hiçbir engel yok... ...çünkü derecelilik var... ...derecedeki amaç şu daha yüksekteki mahkemenin yaptığı denetimi. Şimdi biz konuğumuzu konuşturalım. Bir kere niye istinaf deniyor Ali Beyciğim? Yani aslında bunun kanundaki adı Bölge Adliye Mahkemesi. Bölge İdare Mahkemesi. Lütfen siz bize isterseniz ABC'sinden tamam. yani istinaf ne demek ee, vesaire devamını ederim. Ve Teşekkür ederim. Aynur. Hatta önce bunları siz anlatın. Evet. Belki de evet. yani daha evvel bizde istinaf mahkemeleri var mıydı? Ne oldu onları Hı. bir daha sonra hani böyle Hı. zaman kalırsa söyleyelim. E, çünkü bu daha belki kurulan hani tanzimattan sonra kurulan e, şeriye mahkemeleri e, dönemindeki uygulamadan sonra işte 1924'te kaldırılmış sanıyorum. Hı, bir şey 24, 1924 ya, bu, evet 1924 yılında kaldırılmış. Evet bu, yani. bunun e, yani tekrar getirilmesi e, tekrar getirilmesindeki amaç. Ve bugün, işte mesela ne zaman? E, Hı -hı. 2016'da mı? Evet, i̇lk ilk Temmuz Kanun önce kabul edildi de uygulama 2016 değil mi? Evet. Evet. O, evet. Sonra, peki bunun ne faydası oldu? Oldu mu? Hı -hı. E, bakın gene, yani e, bununla ilgili e, yakın zamanda işte yargı reformu paketiyle ilgili birinci, ee, Bütün pakettek, soruları birden soruyorlar ve ben tek tek, bir, tek soruyorum. Birinci paketteki düzenlemeler bile... Açık bırakmasın konuk hani, soruları. Biri, şey yok onu, onun Söyle. için değil. <gülüyor> ee, bile yani bu burada bir bu istinafla ilgili bir takım şikayetleri gidermek evet. için e, yeni bir düzenleme gereksinimi olduğunu gösteriyor. Evet. Hı hı. Teşekkür evet. ederim. Ben e, kısaca isterseniz biraz önce o girişte e, belirttiğiniz mesele ile ilgili ben de bir iki cümleyle bir kanuni düzenlemeye atıf yaparak görüşümü belirtmek istiyorum. Şimdi bizim 5.235 sayılı e, çok uzun adı olan bir kanunumuz var. İspanyol adları gibi adli yargı ilk derece mahkemeleri <gülüyor> ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluş görev ve yetkileri hakkında kanun. Bak ilk derece diyor <gülüyor> e, kanun koyacak. Evet e, bu Kanuna kısaca biz teşkilat kanunu diyoruz öğreti olarak. Bu kanunun e, ikinci maddesinde hukuk ve ceza mahkemeleri ilk derece mahkemeleri olarak nitelendirilmiş bölge adliye mahkemeleri ise... ...ikinci derece mahkemeler olarak nitelendirilmiştir. Öğretide Yargıtay'ı Aynur Hanım'ın dediği gibi bir üçüncü derece olarak nitelendirenler varsa da... ...baskın görüş Yargıtay'ın bir derece olmadığı... ...çünkü maddi olayla ilgili, delillerle ilgili bir inceleme yapmadığı, yapmaması gerektiği... ...bu itibarla e, orada Yargıtay'ın üçüncü derece olarak nitelendirilmemesi gerektiği yolundadır. Ben bu kısaca e, bunu belirttikten sonra... Acaba istinaf nedir? İstinaf bir kanun yoludur ve olağan bir kanun yoludur. Niçin ee, olağan kanun yoludur? Çünkü bir ceza mahkemesince verilmiş karara karşı süresi içerisinde istinaf başvurusu yapıldığında bu istinaf başvurusu kararın kesinleşmesini engellemektedir. Bu itibarla istinaf hukukumuzda öngörülmüş olağan kanun yollarından birisidir. Diğeri ise diğer olağan iki kanun yolu ise itiraz ve temizdir. <gülüyor> Peki olağanüstü kanun yolları neler ve olağanüstü kanun yollarının olağından farkı ne? İşte i̇ade Muhakeme veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcının itirazı ise bunlar olağanüstü kanun yolu niteliğindedir. Çünkü Kesinleşmiş hem maddi hem şekli anlamda kesinleşmiş kararlara karşı e, gidilen kanun yollarıdır. Bunlar dolayısıyla bunlara olağanüstü kanun yolu denmektedir. Şimdi istinaf olağan bir kanun yoludur dedik. Peki bu kanun yollarının için ihtiyaç duyulmuştur? İsterseniz böyle bir soruyla başlayalım. Dinleyicilerimiz için de biraz daha e, anlaşılır olur kanımca. Şimdi hem hakim kararları hem mahkeme kararlarının tabi ki ideal olanı hukuka uygun olmalıdır, Uygun olmalarıdır. Tam anlamıyla mükemmel nitelikte olmalarıdır. Ama hakim de ve mahkemeyi teşkil eden yine hakim de insandır sonuç olarak. Dolayısıyla hakim kararlarında mahkeme kararlarında bir takım yanlışlıklar bir takım hukuka aykırılıklar bulunması kaçınılmazdır. Hatta latince bir e, özdeyiş var bu konuda onu da e, paylaşmak istiyorum. Errare humanum est yani yanılmak e, insan içindir diye bir e, özdeyiş de ve var. Ve yargıçta insan. Ve yargışta tabii ki İnsanlar insan. Hakim de insan. İnsana dair bir şey bize yabancı değil. Evet aynen olarak. ve belki Türkçe'de de ben birazcık atasözlere ve deyimlere meraklıyım. Bunların da e, önemli olduğunu düşünüyorum. Evet hatasız kul olmaz diye bu özdeyişin latince <gülüyor> özdeyişin yerine hatasız kul olmazı evet, e, önerebiliriz diyecektim. Bir şarkı düşüncesi, bir, bir şarkı ama çok yani Üstüm 12. isim yükselsin miydi üstat? Hayır. Değil miydi? Oraya <gülüyor> Peki bu da benim <gülüyor> müzik kültürümüz ayıplarını gösterdi. Peki. Hatamla sev beni. <gülüyor> evet. Bu bu da yani Hakikaten halkın kendi tespitti. Evet bir şey. evet öyle denebilir. Şimdi istinaf e, aslında hukukumuzda siz de belirttiniz girişte. E, Osmanlı'nın e, son dönemlerinde kabul edilmiş bir kanun yolu. 1878 yılında kabul edilmiş ama sonra hem uygulamanın kötülüğü hem de hakim açığı sebebiyle 1924 yılında kaldırılmış. Evet, kaldırılmış ama gelmiş. kaldırılmış ama hep de tartışılmış. Acaba biz bunu getirelim mi, geri getirmeyelim mi diye. Öğreti de hem lehine hem aleyhine çok görüşleredilmiş ve sonuç olarak 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni ceza muhakemesi kanunu istinaf kanun yoluna yer vermiş. Dolayısıyla istinaf kanun yolu Hukukumuza geri döndü. Eee Bölge adliye mahkemeleri yapacak istinaf denetimini. Bölge adliye mahkemelerinin kuruluşu teşkilat kanunuyla yapılmış. Biraz evvel. Evet yapılmış. söylediğimiz atıf yaptığımız kanun. Normalde aslında 2007 yılında yani CMK ceza muhakemesi kanunu yürürlüğe girdikten iki yıl sonra bu mahkemelerin Kurulması ve göreve başlaması gerekiyordu ancak bu mahkemelerin resmen göreve başlaması yaklaşık 10 yıllık bir gecikme ile 20 Temmuz 2016 yılında gerçek anlamda istinaf kanun yolu hukukumuz bakımından işlerlik kazana bilmiştir. Peki ve ne e kadar kötü bir tesadüf ki o gün Türkiye'de olağanüstü hali ilan edilmişti. Evet 15 Temmuz darbe girişiminden evet Birlikte 15 Temmuz Feriz, darbe Feriz girişiminden hocamızla sınav toplantısı yaparken <gülüyor> olağanüstü halin ilan edildiğini duyuyorduk. Evet o 15 evet. Temmuz darbe girişiminden sonra gelmesi hakikaten bu anlamda ilginç. Ee, ve olağanüstü halin ilanı dediğiniz gibi e, denkleşmesi Şimdi istinaf kanun yolu yürürlüğe girdikten sonra artık ilk derece mahkemelerinden verilmiş gerçek anlamda hüküm yani nihai nitelikteki kararlara karşı başvurulması gereken kanun yolu istinaftır. Siz mutlaka öncelikle istinaf kanun yoluna başvurmalısınız. Eğer bu kanun yoluna başvurmazsanız ne olur? Hüküm kesinleşir 7 gün içinde. Bu arada bir dipnot 20 Temmuz 2016 tarihinden önce verilmiş ve bunlara karşı daha önce Yargıtay nezdinde temiz kanun yoluna başvurulmuş ise kanun koyucu demiş ki bunlarla ilgili 1412 sayılı Cumuk'un temize ilişkin hükümleri uygulanmaya devam olunur. Bir başka anlatımla bunlarla ilgili olarak kesinleşinceye deyin yargıtay nezdinde yine temiz kanun yoluna başvurulacaktır. Uygulamamız bu konuda da yaratıcı bir kavram bulmuş. Birazcık belki hafif argoyu çağrıştırabilir ama ona rağmen ben söyleyeceğim. Yargıtay bulaşı kavramı vardır. uygulamamız böyle bir kavram yaratmıştır. İlk kez duydum. Evet ben de ilk kez bir duruşma salonunda bir hakimimizden duymuştum bunu. Daha önce bir şekilde yargıtayın dokunduğu, ettiği bir işe tabii ki ondan daha alt derecede olan bir mahkemenin, bölge adliye mahkemesinin bakması... Ne olmaz? Doğru olmaz. İkinci olarak mantıklı. Yani. Evet. ikinci olarak e, şey olurdu. Eğer böylesi bir hüküm getirilmeseydi bölge adliye mahkemeleri daha doğmadan e, ölmüş nitelikte çocuklar e, olacaklardı kanımca. Çok aşırı bir iş yüküyle karşılaşacaklardı. Ve dediğiniz gibi tabii ki e, biraz önce belirttiğimiz gibi Yargıtay'ın yüksek mahkemenin e, işaret ettiği, baktığı... Görüşünü belirttiği bir durumla ilgili alt derecedeki bir mahkemenin ona aykırı bir sonuca varması veya o konuda bir fikir beyan etmesi, inceleme yapması tabii ki doğru olmazdı. Şeyi söyleyelim Aynura'nın belirtti. Acaba bu istinaf incelemelerini yapan mahkemelere biz bölge adliye mahkemesi demiş kanun koyucu. Acaba bunlara istinaf mahkemeleri demek daha doğru olur muydu? Kanımca da daha doğru ve daha anlaşılır olurdu. Ee, ama kanun koyucu ta, benim tahminim, 1982 yılında e, bölge adliye, e, pardon, bölge idare mahkemelerinin kavram olarak e, Türk hukukuna yerleşmesi sebebiyle idari yargıdaki bu bölge idare mahkemesi kavramını e, hukuk ve ceza yargılamasında istinaf denetimini yapacak. ...bölge adliye mahkemeleri kavramına uyarlamada bir sakınca görmemiştir. Şeyi belirteyim... Bölgesel Ankara'da bölgesel işlem yaptığını anlatmak da istediler galiba. O da, da olabilir da ama şeyi söyleyeceğim... ...yani e, realite, dil yaşayan bir varlık... ...aynen canlı bir organizma... Hı hı. Ee, ...Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin e, tepesinde... ...ben e, birkaç <gülüyor> ay önceki Ankara'ya gidişimde... Koca koca renkli tabelayla istinaf diye yazıldığını gördüm. Halk anlasın yanlış yere gitme. Belki diye de öyle, belki de öyle öyledirlerdi. Aslında tabii e, kunter mesela benim tabii şeyim kunter <gülüyor> e, diyor ki istinaf veya bölge adliye mahkemesi e, bunlar önemli değil. Önemli olan bir derece mahkemesi olması yüksek diyor. mahkeme olması yani, kurtar e, yüksek mahkeme olması evet. gerektiğini düşünüyor çünkü evet. denetleyecek makamın yani o ilk mahkemeden sonra gelen bir, bir üst yüksek mahkeme evet, tabii diyor. ki çünkü çünkü, kanun, çünkü çünkü çünkü ilk mahkemenin kararını hukuki bakımdan veya olay olarak maddi olay bakımdan. maddi olay bakımdan yanlış görürse kaldıracak değiştirecek veyahut da onu doğru bulursa onu ayrılayacak. Onun için bir denetim, bir, bir üst mahkeme ve bir, bir denetim mahkemesi. Aslında şimdi siz demin bir şey söylediniz. Dediniz ki yani yargıtay bulaşığı dediğimiz daha evvel temiz mahkemesine gitmiş ve oradan bir şekilde bozularak yer, eski mahkemeye dönmüş mahkeme kararlarının e, istinafa gitmesi kabul edilseydi buradaki yani yüksek mahkemenin denetiminden geçmiş bir dosyaya daha alt dereceli bir mahkemenin dokunması doğru olmazdı. Bunun dışında bir de bir şey dediniz ki ben asıl onun önemine değinmek istiyorum. Yani size sormak istiyorum. E, asıl önemlisi böyle olsaydı İstinaf mahkemeleri tıkanırdı ve başlamadan biterdi. Netekim de kısmen öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü istinaf mahkemeleri bir anlamda yoğun bir temiz kanun yolu e, başvurusu sonucu tıkanmış olan yargıtayın yükünü hafifletmek ve belli e, uyuşmazlıkları daha süratli. Çünkü gecikmiş adalet adaletsizliktir. Daha süratli ve her bölgede bölge adliye mahkemeleri kurularak bir an evvel adaleti tecelli ettirmek için kurulmuş mahkemeler bir anlamda ve böylece hem yurttaşın beklediği e, adaleti, adalete bir an evvel kavuşmasını sağlayıcı hem de temiz kanun yolunu hukuki denetim yapan ee, yüksek mahkemenin yükünü azaltmak için. Ama öyle mi oldu? Şimdi siz de bize, bize evet, anlatacaksınız. E, şimdi e, bir girişte de belirttik işte yanılmak e, kaçınılmaz olduğu için dolayısıyla yargısal kararlarda da yanılgılar, hatalar kaçınılmaz olduğu için kanun yolu kavramı ortaya çıkmış veya denetim muhakemesi Aynur da e, belirttiği üzere Evet bu kanun yolunu denetimini yapacak makamın kural olarak daha üst derecede olması lazım. Yani işte diyelim ki ilk derecenin üstüne bölge adliye, bölge adliyenin üstüne temiz gibi. Şimdi istinaf mahkemelerinin kuruluş ıı, nedeni bir hem ıı, hukuki denetim yapmak hem de maddi olay denetimi yapmak. Dolayısıyla sanığın sorgusunu tanıkları bir daha dinlemek gerekirse bir daha keşif ve belirkişi incelemesi yapmak gibi. Bu itibarla bunun bireyler açısından, yurttaşlar açısından ne olacağı düşünülmüştür. Daha güvenceli olacağı düşünülmüştür. Bir olayın ikinci kez <gülüyor> e, gözden geçirilmesi, adeta yaşatılması. Ama buna karşılık denmiştir ki yine öğretide hiçbir hayat olayı ikinci kere aynen canlandırılamaz. Aynı şekilde yaşanamaz. Dolayısıyla bir tanığı biz ikinci kere dinlediğimizde bu dinlemenin ilk dinlemeye göre daha etkili olacağı ...asla söylenemez de denmiştir. Unutmak ama sonuç olarak... ...ama sonuç olarak... E, ...kanun koyucu... E, ...hak arama özgürlüğünün... ...daha da pekişmesi adına... ...en azından amaç bu... ...bu bölge adliye mahkemelerini kurmuş ve burada... ...hem hukuki denetim yapılmasını... ...hem maddi denetim yapılmasını... ...yani maddi olayı olay ve... Mahkemesi ve gibi evet, ...olay mahkemesi gibi Delil delillerin... Toplanması. ...tartışılmasını. Birincisi bu. İkincisi... Sizin de işaret ettiğiniz gibi Yargıtay'da evet gerçekten aşırı bir iş yükü vardı ve bu iş yükünü hafifletip Yargıtay'ın gerçek anlamda bir içtihat mahkemesi, hukuki denetimi layıkıyla yapan adeta Yargıtay'ın verdiği içtihatların bir monografi, bir tez, bir makale formatında olduğu olacağı kararların elde edilmesi için de aslında bir anlamda İstinaf mahkemeleri hukukumuza kazandırıldı ama uygulamaya baktığımızda e, kanımca e, her iki amacın da pek gerçekleşmesi olası görünmüyor. Niçin? Mevcut istinaf uygulamasında dosyaların tamamına yakını, bunu hem hukuk yargılaması için hem ceza yargılaması için söyleyebiliriz, dosyaların tamamına yakını. Dosya üzerinden karara bağlanıyor. Bir başka anlatımda duruşmalı inceleme yapılmıyor. Yani sanki hukuki denetim yaparlarmış gibi evet. yapıyorlar. Ben ben ben şey mahkemesi de tasdik makamı e, gibi nitelendiriyorum yani istinaf Bence bu makamı esasen red kararları o kadar çok. Ya bu çok da kesin. bu da bu da doğru, bu da doğru bir tespit. Niçin doğru? Şimdi istinaf mahkemeleri dört türlü karar veriyor. İsterseniz buradan devam edelim. Ne yapabilir? İstinaf mahkemesi diyebilir ki ilk derece mahkemesi kararında hiçbir hukuka aykırılık yoktur. Mükemmeldir bu karar. Dolayısıyla <gülüyor> istinaf isteminin istinaf sisteminin esaslar reddine. Ne diyebilir? İlk derece mahkemesi kararı ana hatlarıyla doğrudur. Ufak tefek hatalar yapılmıştır. İşte diyelim ki e, kanun maddesini yanlış yazmıştır. Yaş küçüklüğüyle indirimi yaparken hesap hatası yapmıştır gibi. yargılama tayininde toplam hatası. Veya, şey. Evet işte bu takdirde istinaf sisteminin düzeltilerek esasdan reddine. Üçüncü olarak ne yapabilir? Kararı bozabilir. Hangi gerekçelerle 289. maddede, CMK 289. maddede sayılan bu, bu mutlak, bir şey ama mutlak sınırlı. bozma sebepleri varsa ancak hmm. 2017 yılında yapılan bir yasal değişiklikle ilk derece mahkemesinin gerekçe içermemesi ve savunma hakkının Engellem esaslı suretle enge ihlali engellenmesine ilişkin mutlak bozma sebepleri Bölge Adliye Mahkemesi'nin elinden bozma yetkisi kapsamından çıkarıldı. Kaldırman dolayısıyla soruldu. dolayısıyla Bölge Adliye Mahkemesi'nin artık şu an pratikte bozma kararları verme yetkisi çok azaltılmış ama son çıkan bu sizin yargı reformunun birinci paketi olarak işaret ettiğiniz 7188 sayılı kanunda e, bir takım yeni bozma sebepleri e, konmuş ama bunlar doğrusu gerçek anlamda bu gerekçe ve savunma hakkının Bölge Adliye Mahkeme'nin elinden alınması sebebiyle bozma yetkilerinin çok önemli ölçüde daraltıldığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Ve nihayet ne yapabilir? Kendisi yeniden bir duruşma açabilir ama dikkat edelim yeniden duruşma açması demek mutlaka yeni bir hüküm tesis edeceği anlamına gelmez. Bu duruşma sonunda ne yapabilir? İlk derece mahkemesinin kararını doğru bulabilir. Yani istinaf sistemini yine reddedebilir. Veya bu kararı hukuka aykırı bulup yaptığı duruşma sonucu bu hükmü ilk derece mahkemesinin hükmünü ortadan kaldırıp kendisi yeni sıfır kilometre adeta yepyeni bir hüküm tesis edebilir. Ama uygulamada dediğimiz gibi bu nitelikte e, verilen bölge adliye mahkemesince karara bağlanan e, dosyaların sayısı çok az. E, Aynur Hanım dedi ki e, esastan red mahkemesi evet çoğunlukla gerçekten de esastan Red kararları. E çünkü duruşma yapma zorunluluğu yok. Biraz sonra ek protokol de soracağız size. Ek protokolle Hı. güvence altına alınan hak. Yine Anayasa Mahkemesi'nin de yaptığı bir değerlendirme var. Yani zaten ulusal üst hukuk normunda da ikinci derece yargılanma hakkı bakımından illaki duruşma yapılır diye bir e, garantili evet, düzenleme evet. olmadığı için... Türkiye'de 31 sene bekledikten sonra zaten bunu biraz sonra onlara da değineceksiniz herhalde aslında ek protokolü konuşmaya başladığımızda Türkiye'nin iradesi... Sözleşmeye güya... eklediğin olup protokolden evet, evet, mi söyleniyorsunuz? Evet tabii isterseniz onu sormuş olalım müzik ben arası doğrusu, vermeden. Ben doğrusu... Ya bizim e anayasamız var özür dilerim Mesela. anayasamız var anayasamızda ikinci derecede yargılanma ile ilgili bir güvenceli düzenleme var mı? Yok, yok yok şunu söyleyeyim. Ama fiilen e, yüksek evet, yargı yani, düzenliyor. Yani Hı. hak arama özgürlüğü Hı. kapsamında yani Hı. şunu söyleyebiliriz. Yani şu an siz temiz denetimini Hı. ortadan kaldırırsanız Anayasadaki yargıtaya veya içkin hükümleri de evet. adeta işlevsiz hale getirmiş olursunuz. Dilem var yani. Düzellediği evet, için evet, yüksek mahkemeleri. Dolayısıyla oldu. E, yüksek mahkemelerle birinci derece mahkemeleri arasına bir mahkeme kondu. Bu mahkemenin konulması, konulması ile ilgili anayasada bir güvenceli düzenleme yok ama ne var? İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin ek yedinoğlu protokolü evet. var. Onun ilgili neler Şimdi bu söylemek istersiniz? Öğretide bu konuda e, sözleşmeye ek, Avrupa İnsan Hakları Söz ek nolu protokolün hı hı. istinaf denetimini zorunlu kıldığına dair bir görüş var. Hı hı. Ancak bu görüş azınlıkta. Naçizane ben de e, bu azınlıktaki görüşe değil, çoğunluk görüşüne katılıyorum. Hı. Çünkü orada sadece diyor ki e, bir mahkumiyet kararına karşı İkinci kez bir inceleme diyor. Bunun bir incelemenin, kapsamını, diyor. incelemenin kapsamını belirtmemiş. Acaba bu inceleme <gülüyor> hukuki denetimle mi sınırlı olacak? <gülüyor> hem hukuki hem maddi denetimle mi sınırlı olacak? <gülüyor> bir de şunu söyleyelim. Hukuki denetimle maddi denetimi de böyle bıçak gibi kesmek, ayırmak o kadar kolay da değil. Bunu da belirtelim. <gülüyor> Ve nihayette diyor ki yine o protokolün e, ikinci maddesinde. Eğer diyor... Ee, bu mahkumiyet kararı ilk kez verilen mahkumiyet kararı yüksek mahkemece verilmiş ise zaten o takdirde buna da gerek yoktur diyor. Hı hı. Biliyorsunuz bizim uygulamamızda yargıtayın ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı Yargıçları bazı davalar var. Örneğin bir hakimlerle hı hı. ilgili. Dolayısıyla hı hı. E, ben de... E, hı hı. Bu protokolün öğretideki hı hı. bazı e, aksi yöndeki görüşlere rağmen hı hı. hukukumuz bakımından istinaf kanun yolunu zorunlu kılmadığı inancındayım. Ben i̇stinaf... öyle düşünmüyorum mesela. Çünkü talep etmem e, hakkı az, az, azın, azın, ben, azın, ben hep azın, azın. hayatım <gülüyor> azınlıkta kalmakla geçti. Çünkü Eknoğlu protokol aslında hakkında bir mahkumiyet kararı verilen kişinin bu mahkumiyet kararının bir yüksek mahkeme tarafından denetlenmesini talep etme hakkını güvence e, Talep etme hakkı olduğuna göre kişilere siz bu hakkı e, verdiğinize yani göre tem, devlete düşen de temiz, bu talebin karşılığı temiz, olan bir temiz adli makamı karşılamıyor e, kurmak. Evet, ben de temiz, mahke, da da temiz mahkemesi bunu karşılamıyor mu? Temiz mahkemesi e, bence... Ama temiz mahkemesinin e, şimdi, şimdi Türkiye'ye göre düşünüyorsunuz. Türkiye'ye göre düşünüyorsunuz. Bizim iç hukuk normumuza temiz, göre... Temiz göre, mahkemesi ne yaptı ama Türkiye'de bugüne kadar. Hem e, maddi olay dediğimiz uyuşmazlığa konu olan olayı e, subute erip ermediği bakımından mahkeme doğru e, değerlendirmiş mi diye denetim yaptı. Hem de hukuk uygunluk e, hukukun nasıl uygulandığını denetim yaptı. Böyle baktığınız zaman haklısınız. Ama kanun ne diyor? Yargıtay sadece hukuki konularda denetleme yapar. Yüksek yargı makamı olarak. Yani olayın e, ilk ...birinci derece mahkemesi tarafından... ...doğru değerlendirilip değerlendirilmemesiyle... ...ilgili bir güvence yok orada. Uygulamada tam tam yapıyor. Bu, bu işaret yapıyor. ettiğiniz nokta... Nedenle, evet nedenle, başka bir is, nedeni is, yok. İstinafla temizin e, en önemli farkı... ...işte bu belki bu son işaret evet. ettiğiniz nokta... Evet. ...istinafta hem maddi olay... ...ve bu kapsamda deliller... ...tartışılabilirken... ...artı hukuki denetim... Hı hı. ...temizde ise hı hı. yeni kanuna göre... Hı hı. ...sadece ne olacaktır... ...hukuki hı hı. denetim olacaktır... ...dolayısıyla hı hı. maddi olayların... ...ve delillerin Bunların tartışılması... Tartışı masa, evet, bu, bu, ...buna izin yani verilmeyecektir... ...yeni kanuna göre ve... ...Ekledi ek, ek oğlu protokol bence bunu güvence... ...altına alıyorsa anlamlı... Ama, ...yoksa... Ama, ...ama şimdi mesela... ...bizim iç hukuktaki... ...yani ceza mahkemesi kanunu olabilir... Veyahut temel bir kanun olarak anayasa mahkemesi, şey anayasa olabilir. Burada e, güvencelenmiş olması e, aslında e, ek-7 protokoldeki e, şeyi, hakkı güvence altına alır. Ama yani bizim iç hukukumuzda temiz mahkemesinin e, sadece hukukin denetim mahkemesi olmasını söylemesi... Ee, Beni haklı kılıyor. <gülüyor> hayır sor, sorunu değiştirmez. De ee, fiilen çünkü temiz mahkemesi bugüne kadar hem hukuki denetim yaptı hem de olay evet, de yaptı. Evet İşte fiilen ama öyle değil doğru, arkadaşlar. Eski Cumluk'ta da dediğiniz gibi yargıtayın yapacağı temiz denetimin H hukukilikle hukuki sınırlı bir, olacağı evet. belirtilmiştir. Ama, ama öyle Ancak yapmadı. yargıtayımız şimdi bu da bence ülkemizin bir gerçeği ve ülkemiz evet. aslında... ...yerleşik bir uygulama haline gelmişti. Ne deniyordu buna? Öğreti buna ne demişti? Genişletilmiş temiz. Evet, Yargıtay aynen, aynen. genişletilmiş temiz... E, ...denen bu uygulamayla... ...hem Hı -hı. maddi olayı denetliyordu... Hı -hı. ...hem de hukuki denetim yapıyordu. Şimdi yeni Hı -hı. kanun bunu engellemek için... İşte hı hı. ne yaptı? Dedi ki temiz Hem kanun CMK'dan yolunda... Hem CMK'da 5271'de değişiklik yaptı. Evet, ve, Hem de bu teşkilat e, o, bölge taşki... Teşkil, teşkil, evet teşkilat. aynen bu mahkemeleri o, oluşmazlığa kurdu. Oluşmazlığa konu olay bir daha değerlendirilsin. Dendi. Evet. Ben CmK'daki e, hükmü size aktarmak istiyorum. Dinleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum bu vesile. CMK 288'de temiz ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır... dayanır. Bir hukuk kuranın uygulanması veya uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır. Ama biraz önce de belirttiğim gibi doğru temiz Hı -hı. hukuki denetimle sınırlı ama Hı -hı. hukuki Denetimi maddi olayla koparmak gerçekten de çok zor. Mesela, bir şüpheden, bir şey mesela. şüpheden sanık yararlanır Hı -hı. ilkesini maddi olayla tartışmadan Hı -hı. nasıl sonuca mümkün bağlayacaksınız? Değil, değil. Dolayısıyla bu gerçekten de bu iki kavram yani maddi olayla Hı -hı. hukuki denetimi böyle ayırabilmek Hı -hı. çok zor. Belki Hı -hı. de burada şimdi bu arada yeni kanunun getirdiği çok önemli bir özellik temizde mutlaka gerekçe belirtmek zorundayız artık. Hı -hı. Temiz Kanun Niye, temiz Yolu Başvurusunda, evet hangi yönlerden hükmün hukuka aykırı olduğunu açıkça belirtmek zorundayız. Hem de süresi içinde ve abi. tabii ki 15 günlük <gülüyor> süresi içerisinde bu Doğru süre içerisinde bence. gösterilmezse <gülüyor> ne olacak? Temiz sebebini yargıtay kural Sebep olarak reddedecek. Ne, ne hariç mutlak Kanunsal, bozma sebepleri hariç olmak. Evet, mutlak bozma <gülüyor> sebepleri hariç olmak üzere. E, dolayısıyla ben e, naçizane e, bizim eski uygulamamızın yani Cumhuriyet döneminden beri gelen genişletilmiş temiz uygulamasının aslında yasal düzenlemeye de kavuşturulmak suretiyle amaca çok daha uygun olacağı inancındayım. E, bölge adliye mahkemelerinin mevcut işleyişinde... Her ne kadar hem personel hem oradaki görevli e, yargıçlarımız, savcılarımız olağanüstü gayretle çalışsa da pek e, işlevsel olmadığını ve belki de gelecekte ben e, kaldırılmalarının da e, söz konusu olabileceği e, inancındayım. Bunu da belirleyeyim. Şimdi, şimdi o zaman e, Ali Bey'in e, hakikaten profesör Dr. Durmuş Tezcan'ın Armağan kitabı için hazırladığı istinaf kanun yolu ve uygulamanın değerlendirilmesine ilişkin bir e, makalesi çalışması var. Bu da 9. Eylül üniversitesi fakültesi dergisinin 21. cildinde özel sayı olarak çıktı. Bununla ilgili bu söylediklerimizle ilgili konuşalım ama bu arada bir müzik arası verelim. O müziğimizde Malili sadatçılar tarafından söyleniliyor. Diyor ki siyasette demagoji kötüdür. Siyasette e, işte iki yüzlülük ayıptır ve siyasette adaletsizlik kötüdür diye sesleniyorlar. Hipokrizi Politique ce n'est pas bon ce n'est pas bon une ambonance démagogie dans la politique ce n'est pas bon ce n'est pas bon une ambonance la dictature dans la politique ce n'est pas bon ce n'est pas bon une ambonance le bolard Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, on voulons Les dictateurs dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, on n'en voulons pas. Plus de 9.9 Açık Radyo'da e, Hukuk Güvenliği programında bugün konuğumuz avukat doktor Ali Pehlivan. İstinaf mahkemelerini konuşuyoruz. İstinaf kanun yolu ile ilgili e, Profesör Doktor Durmuş Tezcan Arman'la ilgili bir makalesi var. Ayrıntılı. Belki de ilk defa istinafla ilgili bu kadar ciddi bir... Bir başka çalışmaya teşekkür ederim. <gülüyor> Yok <gülüyor> sanıyorum. Ve burada e, hakikaten e, istinaf mahkemelerinin çok o, yani adaletin bir an gerçekleşmesi için e, beklenen e, faydayı sağlamadığına ilişkin tespitleriniz olduğunu düşünüyorum ve bir de yaşadığımız çok hakikaten çarpıcı olumsuzluklar var ve bunu da e, hükümet hatta Adalet Bakanı e, hatta bu kanunun yapıcılarından olan ceza mahkemesi kanunu ve şeyi e, bu, bu e, bölge adliye mahkemelerinin e, mimarlarından olan hocalar Dediler ki bu, bu yeni bir şey böyle hatalar olabilir diye ve en önemlisi mesela birlikte e, işlenen suçlar, aynı dosyadaki sanıklar, aynı suçla suçlanan sanıklarla ilgili bir kısmı e, istinafta Karar e, işte istinaf talebi reddedilip kesinleştiği halde e, infaza başlandı. Bir kısmı temiz yolu açık olduğu için e, temiz hakkıyla gitti. Ve daha sonra Yargıtay mesela Cumhuriyet'te, Cumhuriyet davasında e, temiz kanun yolu açık olanların temiz istemlerinin yerinde bulunduğu ve herkesin beraat etmesi gerektiğini karar verdi. Ama bu arada istinafın e, aynı dosyada daha az cezalarla ilgili verdiği onama kararı diyelim buna veyahut da istinaf isteminin reddi kararı sonrası kesinleşenler de cezaevinde fazladan yatmış oldular. Bu eksikliklerden biri bu. Bir de mesela sizin bu makalenizde sözünü ettiğiniz ve eleştirdiğiniz bir e, sorun vardı. O da e, programın başında demiştiniz ki bir de e, şey var. Olağanüstü kanun yolları var. Hmm. Bunlardan biri yargılamanın yenilenmesi veya yargı, yargılamanın iadesi. Yine Yargıtay'ın verdiği kararlarda Cumhuriyet Başsavcısının, yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının istemi üzerine itiraz yolu ki bunun benzeri bir düzenleme istinaf mahkemelerine yasal olarak getirildi. Fakat bunu inceleyecek merci yani bu itirazı inceleyecek merci açısından bazı belirsizlikler vardı. Mesela bütün bunlar aslında istinaftan beklenen e, adalet ihtiyacını süratle adalet ihtiyacını e, karşılayamayan uygulamalar olarak önümüze çıktı. E, evet ne diyorsunuz bu konuda e, Ali Bey? Şimdi şöyle diyelim istinaf e, kanun yolunun gerçekten de bir e, kabul nedeni de işlerin e, daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlamaktı. Tamam. Çünkü Anca, gecikmiş adalet adalet, adalet değildir, değildir. Ve e, adil yargılanma hakkının da bir unsuru makul sürede yargılanma hakkı ve hakikaten de sanık veya mağdur olmak bir suçla ilgili bu suç gerçek anlamda ...kesin bir karara bağlanmadığı sürece... ...iki taraf için de... ...bir belirsizlik ifadesi ve tabi ki... ...bu iyi bir duygu değil insanlar için... ...hiç kimse için, Onun ne için. Onun için bir yerde kesilip atılmalı... Evet. ...ve sonunda da vatandaş demeli ki... ...adaletin kestiği, şeriatın kestiği... kestiği parmak, ...parmak acımaz acım desin... Evet, evet. ...ama bu bir, biraz da içine sinsin insanın. Evet, e, şimdi... E, ...bölge adliye mahkemeleri... ...bu amaçla da kuruldu aslında... ...baktığımızda başlangıçta evet... ...süratle karar verdiler ama sonra ilk derece mahkemelerinden adeta yağmur gibi kararlar gelince de işler birikmeye, Sadece yığılmaya acaba? ve yığılmaya <gülüyor> ve peki siz buyurun ilave edin. E ben ben tamam yığılmalar oldu ama yani bence Burada e, istinaf mahkemelerinden beklenen adalet sağlayıcı kararları vermediler. Bir anlamda yığılmadan önce de özellikle e, devlete karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, ifade özgürlüğüyle ilgili suçlar konusunda bir anlamda cezaları onama makamı olarak A bak işte temiz bir kanun yoluna gitti derece mahkemesine gitti e, o mahkemede ...ilk mahkemenin kararlarını doğru buldu... ...diyerek kamuoyunda... ...bir anlamda bunları meşruiyet kazandıran... ...ama bence hukuk güvenliğini de... ...ortadan kaldıran uygulama İşte yaşadık. tam da bu nedenle aslında... ...bu mahkemelerin verdiği... ...kararlara... ...tırnak içerisinde söylüyorum... ...insanlar tatmin olmuyorlar... ...gerçek anlamda güven duymuyorlar... ...alışmışlar insanlarımız çok uzun yıllardan... ...bu yana ülkedeki en yüksek... ...mahkeme olan... Temiz mahkemesi. temiz mahkemesi olarak en yüksek mahkeme olan anayasa mahkemesini unutmayalım. Kanun yolu ee, evet, mahkemesi Temiz ya. kanun yolu ile ilgili yargıtaydan geçmemiş bir kararla ilgili bir güvensizlik de duyuyorlar. Dolayısıyla da biz kanun koyucu çok iyi niyetle bu uygulamayı getirdi ama mevcut uygulamada istinafta işlerin üstelik bir de onu da belirtelim. Yaklaşık yüzde doksanı yüzde seksen beş doksanı kesinleşiyor. Örneğin en e, çarpıcısı beş yıla kadarki hapis cezalarına dair mahkumiyet kararlarının esastan reddine ilişkin istinaf mahkemesi kararlarına karşı temiz kanun yolu kapalı. Evet bir tek bir tek e, itiraz imkanı evet, var. Evet Yargıtay e, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı'nın itiraz imkanı var. O da olağanüstü kanun yolu niteliğinde. Evet. Şimdi bu işlerin yüzde seksen evet burada kesinleşiyor ama... İnsanların dediğim gibi mağdur tarafta veya sanık tarafında bu karara dair bir tatmin duygusu yok. Yani acaba bu karar gerçekten mi, gerçekten hukuka uygun mu değil mi diye bir endişesi var. Niye? Çünkü temize gitmemiş bu karar. E ne oldu dediğiniz gibi kamuoyunda çok bilinen adıyla Cumhuriyet davasında bazı sanıklarla ilgili... E, kararlar e, istinaf aşamasına kesinleşti. Çünkü niye? Mahkum oldukları hapis cezasının miktarı 5 yılın altındaydı. Buna mukabil aynı dosya kapsamında ve aynı eylemler nedeniyle yargılanan kimi sanıklarda 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum oldukları için onlarla ilgili istinaftan sonra temiz kanun yolu açıktı ve dolayısıyla aslında hukuken aynı nitelikte görünen bazı kişiler aynı suçlamalarla yargılanan bazı kişilerle aynı ilgili, eylem, aynı fiillerle yargılanıp birine az ceza vermiş, birine çok ceza evet. vermiş, bu, çok ceza verilen temiz kanun yoluna hak kazanmış, öbürü kesinleşmiş ve infazına başlamış. Evet, şimdi bu bu tabii ki bir gerçekten de şey duygusunu, adalet duygusunu insanın zedeleyen bir şey ve e, bir şekilde. Yargıtay'ın bozma kararı onlara da sirayet ettirilip infazın durdurulması basından bildiğim kadarıyla değil mi? Evet evet. O, o, o şekilde şimdilik e, halloldu. Esas olarak dediğim gibi ben mevcut e, istinaf uygulamasında dairelerin e, olağanüstü çalışmasına rağmen iş yükünün e, çok ağır olduğunu ve burada e, işlerin yığıldığını söyleyebiliriz. Ha bundan da kurtulmak için aslında yine tırnak içerisinde kullanalım. Belki de Aynur Hanım'ın biraz önce belirttiği onama mercii, esasdan red mahkemesi mi dediniz? Püskürtme. Öyle bir Püskürtme, Püskürtme mahkemesi <gülüyor> nitelemesinde kısmen de belki de bir haklılık var. Yani senin kuruluş maksadın e, ikinci kez yargılama yapmak ama sen dosyaların tamamına yakınını duruşmasız, e, ince. duruşmasız inceliyorsun. Dosya üzerinden karara bağlıyorsun. Ayrıca, Dolayısıyla. Ayrıca söyleyeyim onu. Yani ilk mahkemeler hata yapabilir. İnsandır şaşar. Beşer şaşar. Ama yani. Ama bugüne kadar yargıtay ceza dairelerinin hatta ceza genel kurulunun Suç olarak kabul etmediği bazı eylemler açısından anayasa mahkemesinin eylemi ifade özgürlüğü basın özgürlüğü olarak telakki ettiği dosyalar açısından siz temiz mahkemesinin anayasa mahkemesinin bir altındaki ilk derece mahkemesi olarak farklı kararlar verirseniz bu da adalet daha yani bu, bu burada istinaf mahkemelerinde evet. hiçbir şey olmuyor yani duygusu yargıtayın, yaygınlaştı. yargıtayın billurlaşmış e, istikrarlı uygulamalarıyla genel ilke haline getirdiği e, şeyleri, kuralları görmezden i̇şte altları, gelip evet. e, tümüyle alt mahkemenin hukuka aykırılığı bariz olan hukukçular tarafından hani ABC gibi normal olarak bilinen e, yanlış hukuka ay, yanlış olduğu bilinen hukuk aykırı kararları onama makamı oldu ama ben işte demin e, söylediğim gibi Burada bir kötülük, bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde bakın siz de makalenizde ben okudum buraya gelmeden önce Ali Bey ne demiş, onu nereden Hı. sıkıştırayım, ne soru sorayım diye çok güzel açıklamışsınız. Türkiye 7 Yedinoğlu protokolü 85 yılında imzalamış ama imzalamakla yürürlüğe girmiyor bu Hı. sözleşmeler. Ne Depo yapması gerekiyor? Meclis tarafından onaylanması gerekiyor. Meclis, meclisin onaylaması tamam ama... E, depo edilmesi evet. lazım. Depo edilmesi ne demek? Orko Konseyi mi? Genel Sekreterine. Evet, ben e, meclisime götürdüm bu sözleşmeyi. E, benim anayasama e, uygun buldu. Benim kamu düzen, düzenime uygun buldu. Onayladı. Artık Türkiye için bir iç hukuk yasası haline geldi ve anayasaya aykırı ileri sürülmeyecek bir yasa gücüne ulaştı. Ben bunu resmi gazetede de, yayınladım demesi ve bu belgelerin hepsini Genel Sekreterliğe vermesi lazım. Üzerinden de birkaç ay geçmesi lazım. Bakın Türkiye 85 yılında imzaladığı halde sizin makalenize de yazıyor. 2016 yılına kadar bununla ilgili onaylama için meclise yollama işlemini yapmamış. Bakın 2016 ile 85 yılı arasında 31 yıl bir fark var. Ee, sonra Türkiye bakımından bu 1 Ağustos 2016'da yani 20 Temmuz 2016'dan evet, hemen sonra. Evet, bakın şöyle ama bir evet evet yani dolayısıyla e, tabii ki e, şimdi 10 Mart 2016'da Meclis onayladığı için henüz daha olağanüstü hal ilan edilmemiş. Mart ayında darbe girişiminden 3-4 ay önce e, bunu Meclis onayladığı için Resmi Gazete'de de yayımlanması 8 Nisan. E, bunun dolayısıyla aslında siyasi irade de depo etme ile ilgili işlemin çok daha öncesinde başladığını gösteriyor yani tesadüf olmuş Mart ayında meclis e, sözleşmeyi 31 sene sonra onaylamış onama yasasını yayımlamış resmi gazetede 8 Nisan'da yayımlanmış Artık Türkiye'nin yasa gücü haline gelmiş ama ne yapılması lazım? Depo etme, genel sekreterliğe verme kalmış. O arada darbe yemişiz. Şimdi böyle olunca ve kötü bir tesadüf önceden belirlendiği için tam 20'sinde Temmuz'un yürürlüğe gireceği gün 15 Temmuz'da bu darbe girişimi olduğu için de olağanüstü hali ilerledi. İkisi aynı güne geldi. Ben iki nedenle de bağlıyorum bunu. Bir 31 yıl beklemenin, siz zaten makarnanızda açıklamışsınız, <gülüyor> bir uzun bir hazırlık sürecine e, tekabül ettiğini aslında devletin iradesinde bir samimiyet olduğunu görüyorum. E, bu 31 seneden sonra gerçekten artık sınavı kurmak istemiş. Ama talihsizlik olağanüstü hale denk gelmesi. Dolayısıyla <gülüyor> demin Bahri örnek verdiği olaylar da hep, darbe girişimi içindeki düşman ceza hukuku içindeki uygulamalara denk geldiği için sınavın beceriyemediğini taraf olmak istemediğini topu yargıtaya attığını biraz füskürtme makamı olmasının Bundan da kaynaklandığını düşünüyorum. Yani sıradan davalarla siyasi davalar arasında bir ayrım yaparak sınav uygulamasını değerlendirmek Şimdi gerektiğini bu düşünüyorum. son yasal ama... değişiklik yani birinci yargı reformunun birinci paketi olan 7188 sayılı kanunla CMK'nın 286. maddesine yapılan değişiklik... Her ikinizin de bölge adliye mahkemeleriyle ilgili eleştirisinde <gülüyor> haklılık olduğunu ve bu haklılığın hatta kanun koyucu tarafından da kabul fark edildiğini, <gülüyor> kabul edildiğini ortaya koyuyor. Sizin makalenizde dikkate almışlar ama kanun değişikliği yaparken onu da fark <gülüyor> evet, ettik. O, onu da e, soracağız e, biraz sonra. Tamam sağ olun. Şeyi belirteyim bu eleştirilerdeki haklılık payını nereden çıkarıyoruz? Şimdi e, 7188 sayılı kanunla... Ceza muhakemesi kanunun 286. maddesinde değişiklik yapılmış ve denmiş ki mesela bir, biraz önce söyledik 5 yıla kadarki bölge adliye mahkemelerinin 5 e, yıla kadarki hapis cezaların bölge adliye mahkemesi kararlarına karşı temize gidemiyorsunuz hı hı. ama dedi ki bu 7188 sayılı kanun 29. maddesiyle yapılan değişiklikle dendi ki yani. tek tek bazı suçlar sayıldı ve dendi ki bu suçlarla ilgili verilen bölge adliye mahkemesince verilen istinaf e, kararlar 5 yılın altında olsa bile yine de temiz kanun yoluna açıktır dendi. Bakıyoruz bu suçlara bu suçların tamamına yakını aslında doğrudan doğruya İfade özgürlüğüyle ilgili suçlar tamamına yakını. Hepsi evet. Ey, 314, 314. 314 O da bence burada. bağlantılı. Yani. Belki uygulamada öyle yani uygulamada ifade özgürlüğü kullananlara da örgütü elinden dava açıldığı için onu ben evet, öyle doğru, doğru. İşte aynı şeyi konuşmuştu. Evet. Bakın, belki... Ahmet Altan'da örgüt üyesi olduğu sabit görülen kişiye 12 sene verilmiş. Ahmet Altan dosyasını Ahmet Altan örgüte yardımından 10 yıl 6 ay şimdi böyle demek ki aslında e, kanunun uygulanma biçimi açısından da verilen cezaların dağıtılma biçimi açısından da baktığınızda büyük bir fark yok. Evet kanımcı işte bu bölge adliye mahkemelerinin istinaf denetimini en azından <gülüyor> bu suçlar bakımından e, gereği gibi yapmadığına dair bir kanaat hasıl olmuş ki kanun koyucuda da e, ve böyle bir yasal değişiklik olmuş e, muhtemelen bunda. Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili verdiği ihlal kararlarının varlığı da rol oynamıştır. Çünkü istinafta karar kesinleşince Kesinlikle. sizin e, iç hukukta artık gidebileceğiniz e, tek yol, yol evet, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel evet. başvuru. Oradan da sonuç alamazsanız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi de iş yükü bakımından hakikaten çok e, olağanüstü Yoğun. bir gayretle çalışıyor. Yoğun durumda. Ve belki oradan da gelen bir takım bir de ihlal kararı anayasa mahkemesiyle verilmiş bir ihlal kararı bile aslında bir ilk derece mahkemesi için veya bir temiz mahkemesi için çok herhalde istenen arzulanan bir durum olmasa gerektir. Bu itibarla kanun koyucu en azından 286. maddede tek tek sayma suretiyle de olsa bunlara karşı temiz kanun yolunu açması isabetli. Vallahi Şunu da belirteyim. ne geldi? Ne geldi? <gülüyor> Şimdi Ali Bey dedik ki bu ilk derece yani ilk mahkemelerle istinaf mahkemeleri için kararlarıyla ilgili anayasa mahkemesinden karar gelmesi pek de hoş bir şey değil. Zaten onların da hoşuna gitmediği için Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruyla verdiği kararlara hiç uymadılar. Ne, <gülüyor> i̇lk Yok, her, şeye her şeye rağmen uygulandılar. Her şeye rağmen uygulandı. Geç de olsa e, ge, ya, evet, evet, gecikmelerle yani. uyguladılar. Çünkü diğer türlü eğer Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararlarının gereği yerine getirilmez ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruyu etkisiz bir e, hukuk yolu olarak iç hukuk yolu olarak nitelemesi tehlikesi vardı. Bu daha önce Azerbaycan için olmuştu. Bu da uluslararası anlamda ülkemizin çok büyük bir sıkıntıya konseyden de atılabiliriz yani daha, daha ileri dersek de hemen biliyorsunuz olanı. daha evvel de olağanüstü hal döneminde, daha önceki olağanüstü hal döneminde. Güneydoğu'daki e, mahkeme kararları ile ilgili de e, e, yani iddari pratiğe bakıyordu. İç iç hukuk, iç hukuk yolları e, etkin değil diye evet, evet, doğru da iddari yani, pratik nitelemesini kabul etmedi. Başvuruların bütün iddialarının etkili olmadı. Yani, evet, ama. etkili olmadı. Evet, Güneydoğu bölgesinde gelen başvurlarda ne yapıldı? Ve şimdi, ve şimdi anayasadaki çok açık 153. Maddeye rağmen ki Aynur Hanımın o konuda ikinci başvurusu var mesela 153. madde bireysel başvuru ile ilgili düzenleme yapılmadan evvel ki bir normdur diyerek uygulamadılar ama 16. ceza Dairesi ne dedi dedi ki Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar 153. madde çok açık Buna uymak zorundasınız dedi en sonunda. De Mehmet ana... Altan da beraat etti işte. Evet, evet. Hı -hı. Evet. evet, sizin makalenizde dile getirdiğiniz önemli bir husus vardı... İsterseniz onu da açıklama fırsatı verelim size. Evet o çok size. ilginç oldu. Hakikaten insan yani bu belki akademik çalışmanın insana e, verdiği e, müthiş bir destek. Evet müthiş bir destek veya keyif haz ne derseniz keyif mutluluk. Keyif güzel uyuyor. Ee, o da şu e, şimdi daha önce e, bölge adliye mahkemesinin kesin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz yetkisi kabul edilmişti. Tıpkı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın e, Yargıtay dairelerine karşı e, itiraz yetkisi gibi. İlk şeklinde kanunun bu itiraz Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığında şöyle kullanılıyordu. E, Resen veya tara, talep üzerine Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili ceza dairesine yani İtiraza konu kararı veren daireye bu itiraz yapılıyordu. E şimdi bu çok işlevsel değil niye? Çünkü daire o konuda daha önce görüşünü belli etmiş. O görüşünden geri dönmesi çok zor. Ama bu yani e, CMK'da Temiz Yargıtay'daki daire kararları ile ilgili itirazlarda da sonra bu hale getirildi Evet ama şöyle yani, e, 208'de, haklısınız. 208'de, evet. Öyle i̇şte bu o hale o... getirildi 200'de. ama bu hale getirildi ama dendi ki daireye evet Bas savcılık, Yargıtay Bas savcılığı da diyelim ki beşin ceza dersin bir kararına karşı itiraz yetkisini kullanacak. Ama Önce 5 ceza cezaya iletecek. 5 ceza reddederse ceza, ceza genel itirazlı mantığı olmak. Evet. Yani evet. makama düzeltme ona nasıl? Evet. 268-2 evet. de zaten Tabii tam ki. da onu evet. söylüyor. Evet. Şimdi bu eksikliği de kanun koyucu fark etti ve aslında büyük oranda yargı tayınkine benzer bir düzenleme getirdi. Bu ee, da, da sizin yapayım? makalenizdeki evet. öneriye uygun. Evet. Da da aslında benim oldu. makalede tam da savunduğum görüşe <gülüyor> öneriye uygun. Ben de orada 3 ee, e, veya 5 kişilik heyetten müteşekkil bağımsız bir heyetin ama itirazda konu kararı veren dairenin Hı, bir üyesinin de ama mutlaka. kararda imzası bulunmayan atok yargıç olarak e, orada olmasını önermiştim. Büyük oranda gerçekten de bu öneriye uygun e, bir şekilde gerçekleşmiş atok yargıç kısmı hariç. Olsun. Ona herhalde ihtiyaç e, görmediler ama bununla ilgili benim küçük bir endişem o da şu. 4 kişilik bir heyet bu dört kişilik bir kurul bu 2'ye iki, 2 olunca tabii. ne olacak ben evet, 3 evet. ya da 5 kişiden müteşekkil olmasını önermiştim tek sayı olmasını anlaşın diyorlar <gülüyor> bilmiyorum artık <gülüyor> gerçekten çok ilginç olacak 2'ye 2 iki halinde Mesela Anayasa Mahkemesi'ndeki bölümler biliyorsunuz beş yargıçlı. adli yazarımız üç peki. yargıçlı. Bir de başkan bu... oyu ile ilgili gerektiğinde düzenlemeler oluyor. Anayasa Mahkemesi'nde olduğu gibi. Başkan ki. yok mu ama bu kurulda değil mi? YSK nasıl oluşturacak? Yok evet, bakalım. YSK şey yapacakmış o kurulu ama seçilenler bu kurula mutlaka başkan olacak usta. Zaten evet. mevcut Daire dairelerin başkanları tarafından birisi diyor. Evet. Evet, evet pe peki bu şey... E, daireden üye olmayacak mı yeni Yok hayır. Göre? Yok. Başkanlar kurulu olacak. Sanki ben seni rapor varmış. verir diyor. Daire rapor. Daire verir evet rapor. Evet. Belki onu atıyor. Güzelleyebilir, düzeltmezse bir rapor verir, gönderir, oluşturulan kurulu, oluşturulan kurulu karara bağlar diyor. Ama e, acaba hakimler ve savcılar kanununda bir hüküm vardı, biz mi atlıyoruz? Onu da düşünelim bir soylu toplantımızda. Yani bu ikiye kim olacak kıdem, gerçekten? Onu, olan oyu. Ama öyle Bak, bir şey yazmıyor yok, ben, ben yani diyorum. bu sorunda CMK'nın uygulanması i̇sterseniz, lazım ceza mahkemesinde başka bir normun uygulanması. Süremiz azaldı. Evet. Sizin önemli gördüğünüz son söyleyeceğiniz şeyleri bu istinafla ilgili e, Ali Bey bize Vallahi ben istinafla ilgili Üstad şunu düşünüyorum. Yani çok iyi niyetle yaratılmış bir kurum ama mevcut uygulama e, iyiliklerin pek hayata geçmediğini aksine işte biraz önce de konuştuk mesela içtihat farklılıklarına yol açtığını mesela söylüyor, gösteriyor bize. Birincisi evet, o, bu. Oysa temiz İçincisi, mahkemesi evet, Şey, e, tatmin duygusu yok insanların. Güvenmiyorlar. Yani gerçek anlamda bölge adliye mahkemesinde kesinleşmiş bir karar hiç kimseyi tatmin etmiyor. Yani insanlar e, adil bir karar e, olduğuna gerçek anlamda inanmıyorlar. Çünkü Geçmişten beri, çok uzun bir geçmişten beri, Cumhuriyet döneminden beri bizim uygulamamızda Yargıtay insanların belleğine, adeta genlerine işlemiş Peki, durumda. Peki bu sonradan olumlu bir çalışma sürerse istinaflar yararlı olabilir mi? Ben doğrusu bu mevcut uygulamayla yararlı olmayacağını aksine biraz önce belirttiğim gibi Yargıtay'ın genişletilmiş temiz uygulamasının yasal düzeye de bağlanmak suretiyle ve yargıtayın hem üye sayısı hem bina sayısı hem de Kalem personeli bakımından, tetkik hakimleri Belki, bakımından güçlendirilmesi rakam. suretiyle ben aslında daha ideal bir e, ee, yargı düzenimiz olacağı inancındayım. Ve böyle bir düzenin daha çok hukuk güvenliği sağlayacağını düşünüyorum. Evet, ona da ona da Ali Pehlivan hep karamsardır zaten. Evet, şimdi süremiz doldu. Çok teşekkür ee, ediyoruz Ali Pehlivan'a. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Yeni bir hukuk hukuk güvenliği programında buluşmak üzere hoşça kalın diyoruz. Ve bu eee Gerçekten Açık öyle. radyonun 25. yılının ikinci günü mü? Üçüncü günü Aa, mü? Bu da oldu? hoş bir tesadüf. Evet, Çeyrek asır evet, o zaman. Evet, evet. <gülüyor> tamam. Nice Hoşça kalın diyoruz. İz, olun, dinleyicilerimizi. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel